Hasan el-Benna Buyurun kapağı açık. Selamün aleyküm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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim. Elhamdülillah. Her geçen gün yeni yüzlerle karşılaşıyor. Yeni kardeşler görüyoruz sohbetlerimizde.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 Hava buz gibi. Müslüman ülkelerinde kukla hükümetler ve onları destekleyenler rahat ve sıcak odalarında yan gelmiş yatarlarken, Müslüman ve çilekeş insanlarsa bu ülkelerin gerçek sahipleri ise ya hamallık yapmakta, ya çöpçülük ya da en adi işlerde çalışmaktadırlar. Kısaca sömürülmektedir.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 o yoksun değil mi ve senin Sen gökyüzünde kabaran bulut Oy gün dolu dolu yağacaksın değil mi? Sen gökyüzünde kabaran bulut Oy gün dolu dolu yağacaksın değil mi? Haydi sen de söz ver ey beton konut Sen de yatanları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 Ey beton sarayın demir kapısı kaçmak isteyeni sıkacaksın değil mi? Ey beton sarayın demir kapısı kaçmak isteyeni sıkacaksın değil mi? Ve sen barajlara hapsedilen so, o zaman setleri yıkacaksın değil mi? Ve barajlara hapsedilen so, o zaman sertleri yıkacaksın değil mi? Ve barajlara hapsedilen so, o zaman.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 Diyorum. Bir dakika efendim haber vereyim Aşkına çekilme ve pis mısırını fellah Kralını görmek için de randevu mu alacağım Ooo albayım hoş geldiniz Ne hoş gelmesi sinirle geldim Hı, Neden anlayamadım Gazete okumuyorsunuz herhalde Senin şu kendini peygamber zanneden Hasan el Benna denilen adam Gene hükümetin ve şerefli İngiliz ordusunun aleyhine atıp tutmuş Hem de kime karşı biliyor musun?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 Heyecanlanmayın üstadım heyecanlanmayın Maslahat böyle gerektiriyordu Ne maslahatı hangi maslahat Eğer maslahat böyle gerektiriyorsa Neden beni tutuklamadınız Maslahat üstadım maslahat Beni arkadaşlarımdan ayırmanız ölümden hmm. bile kötüdür Ya beni de hapse atın ya da Hiç iyi şeyler olmaz Ne gibi Bakın başbakan nakışı. Hükümetimiz bu kararı geri almaz Uygulamadan vazgeçmezse Hapishanelere doldurduğunuz bu gözü pek ve ölümden korkmayan gençler Boş durmayacaklardır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 Bu konu ne Üstad? Özellikle seçtiğim bir konu yok ama ağırlıklı konu şehadet. Çok güzel. Maşallah. Nereden geldi aklınıza bu mevzu? Rüyada geldi Abdülkerim. Rüyada. Bugün akşam bir rüya gördüm. Rüyamda Hazreti Ömer'le birlikteydik. radıyallahu anh. Hazreti Ömer bana yüksek sesle şöyle dedi. Ey Hasan. Sen şehit olacaksın.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 Ey Kral Faruk, Kral Faruk. Ha <gülüyor> ha, buyurun albayım. <Ne> Aptınız siz. <gülüyor> ne demek ne yaptınız albayım? Şirin gibi önce El Benlihan'ın tabancasını aldık, sonra da gizli istihbarattan üç sivil polis Hasan El Benlihan'ı evin önünde kurşunlayarak öldürdüler. Üstelik yakalanan da olmadı. <gülüyor> ben öyle sanmam. Kimsenin öldüğü yok. Hay Allah kurtulamayacak mıyız şu adamdan? Ee, ne yani Hasan Elbenna ölmemiş mi? Ölmemiş tabi. Hastaneye kaldırılmış. Şu anda Elayni Sarayı isimli devlet hastanesinde. Ameliyat edilmek üzere. Aa, o kadar üzülmeyin albayım. Şimdi o işi hallederim. Nöbetçi. Bana emniyet amiri Muhammed Vasfi'yi gönderin. Çabuk. Muhammed Vasfi geldi efendim. Emrinizi bekliyor. İş alın. Ah, Buyurun efendim. Hmm. Gel bakalım Vasfi. Şu anda El Ayni Sarayı Hastanesi'nde Hasan El Benna yatıyor. Yaralı vaziyette. <gülüyor> Anlatabildim mi? Ah, tabii efendim anladım. Siz hiç merak etmeyin. <gülüyor> ben Emniyet Müdürü Muhammed Vasfi. Bana Hasan Elberna'nın yattığı odayı gösterin. Şu anda ameliyat odasında. Öyleyse beni oraya götür. Ama oraya doktor ve hemşirelerden başkası giremez. Bana bak! Canını seviyorsan beni oraya <gülüyor> götür. Peki, peki, peki. Gelin. Bir dakika. Siz kimsiniz? Ameliyat odasında ne işiniz var? Bana bak doktor. Ben emniyet müdürüm Muhammed Vasfi. Ameliyatı hemen durdum.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 I'm